ki yani hadis belki sahih olmayabilir. Hadisin ravisi belli değil, kaynağı yok, nerede geçtiği bilinmiyor. Sadece Feyzul Kadir deniliyor. İşte sayfa numarası falan. Ancak ancak ee, ancak İbn Kayyum. Hayır ben İbn Kayyum iyi diye diyorum ki İbn Kayyum'un kitabını alıyoruz. İbn Kayyum rahimeullah hataları var. Yani herkesin hatası olabilir. Ancak kitaplarda buna dikkat edilmiyor. Yani mesela nefisle ilgili bir kitabını aldım. Yani e, nefisle mücadele, nefisle cihat anlamında bakıyorsun ki yani hani bu nakiller herhangi bir şekilde yani zayıf olanı veya onun yanılgıları e, ifade edilmiyor. E, şimdi e, Kayyum'un mesela biliyorsunuz kitabı ruh isimli kitabı var. Kitab-ı Ruh isimli bir kitabı var. Bu Kitab-ı baktığınız zaman Allah'a hamdolsun e, o kitaba mesela e, tahriç yapmışlar ve bu yapılan tahriciler elhamdülillah bir selefi bir kardeş yapmış ve bununla, bunu yaparken de o kitapta İbn-i e, el-Cevzi'nin e, hatalarını, yanıldığı noktaları e, söylemiştir. Dolayısıyla yani demek istediğim bunlar yapılmadan, bunlar önemsenmeden ki bu anlamda içinde sakınca olan, içinde sıkıntı olan kitapların e, piyasaya sürülmemesi. Yani orada mesela Fehdullah Bir Işık e, abimiz var. Buna daha bir dikkat etmeleri gerekir bence. Yani sadece e, selefi bir kimsenin veyahut bu ümmetin efendim değer verdiği bir alimin isminde olan bir kitabı hemen piyasaya sürmek de doğru değil diye bakıyorum. Hatta Soğut'taki arkadaşlarımız bilirler mesela bu e, Fikri Göncü isimli hocamızın e, Taharet ve Namaz diye bir kitabı var biliyorsunuz Türkçe'ye e, basılmasında, Türkçe'ye e, çevrilmesinde kendisi de etkin. Ancak o kitapta biz mesela gençlerimize bu kitapları verirken şurada şurada şurada hata var diyoruz. Mesela affedersin işte tuvalete girdiğinde e, şöyle oturur ağırlığını sağ ayağına verir gibi. Veyahut işte benden bu ezayı gideren Allah'a hamdolsun gibi. Yani biz kitabın kitabı verirken bile o kişinin herhangi bir bid'ate düşmesinde sebep oluruz korkusuyla. Ki böyle muteber bir yerden geliyor kitap. Ya uyarıda bulunuyoruz veya kitabın üzerine veya hangi nerede hata varsa orada dipnot yoksa biz bunu ekliyoruz ki Allah'a hamdolsun orada kusur çok az yani. Ancak benim demin i̇bn Kayyum'dan bahsettiğim kitapta gerçekten fazla hatalar var. Yani neyse, konumuz o değil ama muntakim kardeşim bu sorusuna zaten bu hadis çıkış noktamız olamaz. Ancak gerçekten kabirdeki bir kimse yanındakinden eza görür mü veya fayda görür mü doğrusu bir Müslümanın Müslüman mezarlığına gömülmesidir. Çünkü alimlerin birçok konuda ve eserlerinde onlardan gelen nakillerde derler ki mesela en basitinden namaz kılmaya kimsenin bahsiyle ilgili biliyorsunuz ihtilaf var. Müslümanların kabristanına gömülmez derler. Yani Müslümanlar için nasıl ki Müslümanların mahallesi vardır. Hatta işte ata deyimlerine girmiştir. Müslüman mahallesinde salyangoz satmak falan derler. Dolayısıyla kabirler de böyledir. Ancak hatırlayınız yani burada demin Musa abinin haber verdiği, Musa abinin söylediği veya sizin örnek verdiğiniz, dediniz ki cenazede ona fayda verir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda gelen hadisler var. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, ''Bir ölü üzerine Müslümanlardan yüz kişi cenaze namazı kılıp, hepsi de onun için şefaatte bulunurlarsa, yani onun iyi olduğuna şahitlik ederlerse, mutlaka onun hakkında şefaatçileri kabul edilir.'' Veya şefaatleri kabul edilir. Hadis sahih. Nesai'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Ee, hadis sahihtir. Yine Allah Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman bir kimse ölür de onun cenazesi başında namaz kulmak üzere Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan 40 adam duracak olursa mutlaka Allah onların onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Ee, Elbani Rahimahullah... Ee, polen karınca aynı kardeş. Polenle karınca aynıdır. Yani bu sebeple önemli değil o. O, o pek bir düzeltme olmaz. Ee, aleyküm selam ve aleykümselam ve rahmetullahi kardeşim. Ee, dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya da demin e, sizin söylediğiniz o Müslümanların o cenazede bulunmalarının e, o Müslümanların o cenazede bulunmalarının hem kendilerine faydası vardır. Çünkü Allah Aleyhisselatü Vesselam diyor kim bir Müslümanın cenaze namazına katılırsa ve onun arkasından giderse işte en küçüğü Uhud dağı kadar olan ecri vardır. Dolayısıyla burada Müslümanların kendisi bundan faydalanacağı gibi ölüye de cenaze namazının bizzat kendisi dua olduğu için ölüye dua anlamında faydaları vardır. Yani ona dua ettikleri için Allah'ım magfirlahu ve erhamhu ve la ba'dehu işte Ya Rabbi veya başka dualarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor Ya Rabbi ona diyor dünyadakinden daha güzel bir aile ver. Dünyadakinden daha güzel efendim bir mesken ver ve böyle devam eder. Ancak eğer siz böyle söylerseniz mesela bu ona faydası ve zararı olur denirse biliyorsunuz şu konu tartışmalıdır. Şu konu tartışmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ee, Bedir Harbi'nde e, müşriklerin leşlerinin kuyulara atılmasını emretti. Ve kuyuya atılınca kuyuya atılınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu gördünüz mü? Yani o kuyuya seslendi. Allah'ın vaadinin hak olduğunu Gördünüz mü? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereket. Selam ver herkes işitir. Selamun ve rahmetullahi ve bereket. Ne ders anlattığın işitir. Misafir selam veriyor. Aleyküm selam diyorum ben. O yüzden inşallah sizlere de bu selam ulaşmış olsun. Benim kardeşimdir misafirim. Yani birisi en azından kardeşim. Hepsi kardeşim de bu karındaş. Ee... Allah'a süslet <gülüyor> ve selam o müşriklerin leşlerinin atıldığı kuyuya e, müşriklerin e, leşlerinin atıldığı kuyuya Allah'ın vaadinin hak olduğunu gördünüz mü? He, sana hoş geldin diyorlar. Hoş bulduk. Allah razı olsun. E, Ömer radıyallahu anh diyor ki Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onlar bizi işitiyor mu? Allah Resulü ve vesselam diyor ki sizin beni işittiğinizden daha güzel işitiyorlar. Bunu bir yere alalım inşallah. Bir diğeri de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadiste diyor ki ölü ölü kendisini işte onu gömenlerin veya onu getirenlerin ayak seslerini bile işitir. Şimdi bu işitmede bazı alimler demişlerdir ki yani yeni ölmüş bir kimse çünkü Bedir'de katledilen müşrikler yeni ölmüşlerdi. Yeni ölmüşlerdi. Dolayısıyla ve Allah Aleyhisselatü Vesselam gömülen kişi, ölü kimse onu gömenlerin ayak seslerini işitir. O da yeni gömüldüğünden işitir. Sonra o e, münker ile nekir, ona hesap sorduktan sonra zaten o bir daha işitmeyecektir demişlerdir. Bazı alimler de demişlerdir ki onların işitmesi söz konusu değildir. Çünkü eğer ölen insan فانقطع عمله. Kişi öldüğü zaman onun ameli kesilir ya da dünyayla ilişkisi kesilir. Dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Bedir kuyusundaki müşriklere sesini işittirmesi onun mucizelerinden birisiydi. İşte demin siz şu dahi söylediniz. Bazıları da şunu örnek getirdiler dediler ki madem işitilmiyor niçin kabre gidildiği zaman veya mezarlığa gidildiği zaman deniyor ki es selamun aleykum ehle diyari min al mu'minin vel muslimin ve inna in sha Allah bikum lahiqun wa yerhamu Allah al mustaqdimin vel, -mustak vel mustakhirin eselu lana ve lakum al yani yahut es selamun aleykum ehle diyari min al ki selam diyorlar selam işiten kimselere verilir Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki Selamu aleyküm aleydiyari minel mu'minine vel muslimin ki siz de demin bunu delil getirdiniz. Dolayısıyla doğrusu e, bu delil olmaz. Yani onlar illa işitirler diye bu selam verilmez. Ancak, ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti gereği mezara gidildiği zaman aynen onun bize öğrettiği gibi biz Müslümanlara Selam verir. Ancak o kabirdekinin işittiğini veya ona yanındaki ölünün fayda veya zarar vermesi, yani iyi bir kimse ise, o demin hadis gibi görünen şey, uydurma olduğu açıktır yalnız onun. İnşallah araştırırsak da öyle öyle e, olacak. E, ancak e, doğrusu o kişi öldükten sonra Allah sallallahu ve Selam diyor onun ameli kesilir. Ee, ancak biliyorsunuz üç şey müstesna salih evlat bunlardan bir tanesidir. Sadaka icariye dediğimiz yani topluma fayda sağlayan e, herhangi bir şey yani bu herhangi bir yapı olabilir veyahut bir alimin yetiştirdiği talebe veya dünyaya bıraktığı eserdir. Onun dışında onun yanındaki ölmüş kimse ismi Müslüman ama çok şerli birisi olabilir yani şu an dünyadaki haliyle. Dünyadaki haliyle bizim ismi Müslüman olup kötü komşularımız yok mu? Var. E bu adamın size mezarda da komşu olduğunu düşünün yani. Şimdi bu size size orada eziyet mi edecek yani bu bu hadise göre. Dolayısıyla sahih olsaydı gerçekten bununla ilgili ne söylendiğine bakardık. Yani alimlerimiz bunu nasıl şerh ettiler ona bakardık. Ancak doğrusu kişinin bulunduğu yerin, kendisine mutluluk veren bir yer olması, yani cennet bahçesi olması, ameliyle ve Rabbimizin ondan razı olmasıyla alakalıdır. Aynı şekilde ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bunların hiçbir şekilde içinde bulunduğu mezarlıkla veya mezarda kendisine komşuluk edenlerle bir alakası yoktur. Doğrusu tercih olan da Müslümanların Müslüman mezarlığına defnedilmesidir. Ancak bugün İman ettiği halde, mesela biliyorsunuz Hristiyanlardan, Yahudilerden, birçok kimse var yani iman etmiş ancak bunu açıklamıyor. Yani kalben iman etmiş, yani tevhide iman etmiş. Ee, bunu açıklamıyor. Dolayısıyla açıklamadığı için, yani afaroz olurum korkusuyla açıklamıyor. Açıklamadığı için dünyadayken kafir muamelesi görüyor. Dolayısıyla ne yapıyor Kafirlerin, yani Hristiyansa Hristiyanların mezarlığına defnediliyor. Efendim, Yahudi ise Yahudilerin ancak onun kalbindeki durumla ilgili hani biliyorsunuz bu da tartışmalı bir konudur açıklamadığı için bunun e, hesabını verir denmiştir ancak Allah katında mümindir insanlar katında kafirdir denmiştir inşallah he biz bakarız ama benim şu an söylediğim bu yaptığım bu açıklama bu işin manevi boyutuna inşallah bir yorumdur hadis sağ ise biz teslim oluruz feda sahar hadis fahiye menhecüne. Eğer hadis ise bizim yolumuz, menhecimiz o olur. Ancak doğrusu, ancak doğrusu e, bu hadis e, genel, yani e, genel aldığımız diğer naslarla e, bir çelişki arz edebilir. Demin saydığım bütün hadisler, e, mesela bu Bedir kuyusu ile ilgili veya diğer hadisler hep sahihti, hepsi sahihti. Ancak bunlarla ilgili ihtilafların ne olduğunu da ifade ettik. Dolayısıyla İnşallah ben notunu da aldım yani her şeye rağmen bütün sözlerime rağmen eğer böyle bir şeyse yani sahih muteber çıkarsa zaten kendimize diye veririz Allah'ın izniyle. Ancak öyle olmadığını zannediyorum. E, uydurma hatta zayıf da demiyorum yani ben uydurma gibi görünüyor çünkü ravi hiçbir ravi yok. Efendim bizim sünenlerimizde geçmiyor veya bizim diğer hadis kitaplarında geçmiyor İnşallah bu sebeple söyledik. He, baba evladına dua etmiş olabilir değil mi Muntakim kardeş? Yani siz diyorsunuz ki hani Hıdır ile Musa Hıdır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın seyahatinde Hıdır Aleyhisselam ile iki yetime ait olan evi tamir ederken şöyle diyor. Bunun babası salihlerdendi. Çocuk babasından fayda görmüş oldu. Dikkat ederseniz İbrahim Aleyhisselam demin dedi ki Resulü ve Vesselam'e dediler ki ey Allah'ın Resulü ve Vesselam kendini bize tanıt. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki naam, evet dedi, ben dedi babam İbrahim'in duası İsa Aleyhisselam'ın da müjdesiyim. Dolayısıyla burada babası babası çocuğuna dua etmiş e, e, olma ihtimali çok büyüktür. Allah Azze ve Celle biliyorsunuz mesela Vel Esber diye Kur'an-ı Kerim'de geçer yani en enbiya sayılırken bir de onların torunları diyor. Yani babalar ölmüş olduğu halde Allah Azze ve Celle şunları üstün kıldık diyor. Bu üstün kıldığı kimseleri sayarken enbiyeyi sayıyor ve esbat yani onların torunlarını da sayıyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle dilediğini, dilediğini dilediği şekilde rızıklandırır, dilediğini dilediği şekilde faydalandırır. Ancak doğrusu ölmüş bir kimse yaşayan birine fayda vermez. Eğer böyle bir inanç taşırsak, eğer böyle bir inanç taşırsak, o zaman bu tasavvufları inançlarından ötürü zemmetmememiz gerekir ki sizin böyle inanmadığınızı da ben bilmekteyim yani. Ee, ancak orada babanın e, nasıl babanın duası... Şimdi ben diyorum ki siz dediniz ki ölmüş babanın oğluna faydası oldu. Ben de diyorum ki ya, babasının duasının faydası olmuş olabilir dedim. Yani Ama siz derseniz ki evladın babaya faydası oldu. O zaman derim ki Allah Sallallahu ve Vesselam diyor ki kim salih bir evlat yetiştirirse... Valla <gülüyor> bilmiyorum ben nasıl anlıyorsam öyle ben karşılık veriyorum. Evet ben bakıyorum inşallah. Kişi yalnızca kendi amelinden dolayı değil diğer Müslümanların amellerinden de fayda görür. Allah Azze ve şöyle diyor ki: "Ve tövbe ilallahi cemia." Allah'a diyor hep beraber tövbe ediniz. Yani yani ne yani bir bir şahsın ıslah olması gibi bir toplumun ıslah olmasının da önemi ortaya çıkıyor. Yani dünyadayken bakınız elbette ki kişi e, birlikte yapılacak bir şeyi ki mesela cuma namazı adı üzerine cuma namazı tek başınıza kılınacak bir namaz değildir. İşte başkalarının faydası yani. Yani her türlü faydası var. O ayrı bir şeydir. Başkasının amelinden fayda görmeye meleklerden dahi fayda görüyoruz. Evet, aynen öyle, aynen öyledir. Melekler bizim için istiğfar ederler. Elhamdülillah. Ancak, ancak yani iyi anlaşılmadıysa lütfen e, mikrofonu alınız. Yani oradan söyleyiniz. E, ancak ben şey örneğini ben kabul etmedim. Yani orada babasından ötürü çocuk fayda gördü. Bu Rabbimizin dilemesidir. Yoksa babasının ölmüş olmasın ölü bir kimse olmasından ötürü veya babası kabrindeki halinden ötürü ona bir fayda vermiş değildir. Yani ondan böyle bir sonuç çıkmaz manasında söylüyorum inşallah. Ayeti tam ayeti kabul ediyorum. O zaman o ayetin isterseniz Tefsirine bakınız. Yani burada ölmüş babanın, e, hatta onu onu açalım inşallah kef suresini. Siz bu ara isterseniz mikrofonu alarak sorunuz, e, söyleyiniz veya sözünüzü. Şurada Kur'an-ı Kerim olacak. Şurada. O Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kehf suresinde o Musa Aleyhisselam'la kıssası var ya, ona bir bakalım inşallah. Şimdi siz bambaşka bir mevzuya girdiniz. Yani Musa Aleyhisselam'ın üzerine sabredemeyip <gülüyor> sabredemeyip kabul etmediği bir konuyu bize soruyorsunuz. Dolayısıyla bu yüce Rabbimizin e, bir takdiridir, bir dengesidir. Yalnız burada burada yalnız olağanüstü bir halden beşeri bir beşeri bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında bu doğru da değil. E, yüce Rabbimizin işleri nasıl çevirdiğini Yüce Rabbimiz katındaki hikmeti açıklıyor e, aslında Hızır Aleyhisselam. Buradaki münasebette. Dikkat ediniz lütfen. Dikkat ediniz. Yani Hızır Aleyhisselam bir beşer aklının, hele hele bir nebinin kabul edemeyeceği. Yani bir nebi bunu anlayan, anlamakta güçlük çekiyor. Diyor ki ne? Niçin diyor? Mesela niçin diyor suçsuz birini öldürdün, o çocuğu öldürmesini anlamıyor. Ancak Allah katındaki hikmeti bu. Ancak Yüce Rabbimizin bize verdiği, bize verdiği haberde, yani bizler için e, gelen nakillerde, Kur'an ve sünnette ölünün bize fayda vermediğidir. O zaman şöyle deriz, Yed'u min dûnillâhi mâ lâ yadurruhu ve mâ Mesela hani o zaman bazı kimselerin kabir başlarında ya bu adam hayırlı bir kimseydi demesi mazur görülmesine kapı açılır. Tekrar ediyorum sözüm size değil. Sizi tanıdığım için yani biliyorum ki meşru görmüyorsunuz böyle şeyleri. Ancak birileri Hızır Aleyhisselam deyip, birileri Efendim Meysel Karani deyip, Allah e, onlardan razı olsun. Ancak maalesef dinde birçok bid'atler ortaya çıkardılar. Ancak dediğim gibi orada Yüce Rabbimizin işleri nasıl takdir ve tedbir ettiğini e, aslında Hızır, e, Musa Aleyhisselam anlayamıyor. Yani ayet budur. Anlayamıyor. O da diyor ki ne, bunun anne babası salihti. Ancak sen bunu anlamazsın. İbrahim bunu anlamaz veya bilmem kim Beşer bunu anlamaz. Veya bindiğin bir gemiyi niçin denesin? Ben size soruyorum. Hikmeti ne olursa olsun siz bindiğiniz gemiyi deler misiniz? Ancak bunlar gerçekten e, bu işle ilgili hüccet oluşturmada delil teşkil edecek e, naslar değildir kardeş. Yani inşallah ee, dediğimiz budur. Evet, biz inşallah. he ben size mikrofonu vereyim. Ee, Allah sizden razı olsun. Selamu aleykum ve rahmetullah ve barakatun. میسیدن رایی پیغمدردن استفاده دوشتر یعنی پیغمدردن میسیدن را خلاسون بخشتر حالی که چند عمل داری دارید و آیتی کلمه بسیدن آمین آمین آمین سلوخات آیتی باری آنجا آمین آمین آمین سلوخات چندر علی که یکیده یکیدن نزینا من خیلی خلی اللہ العزید الحکیم که سموات و ماخید از bizim ve ve ayet-i hocam melekler onlar şimdi o de. Ya alemlerin selam vermesini, göğün göğünin uyarında dua etsem onu diyor yanımda bir melek onun duasını aminle salat nakleder hep onun isteği bu kadarcık da sanadır ben yana yana buna gurur yapmıştım. Veya hani cenazenin ağabeyi olduğu gibi. Kişi ölüyor. Belki de hiç tanımada mülahiddet gelecek. Onu cenazenin ağabeyi kuracak. Ve onun için dua edecek. Ve bu e, Allah'ın Rasulü'nün uyuduğu gibi. 40 tane Allah'a şirk kurtmamış kimse. Bir kimsenin cenazenin ağabeyi olduğunda halı durdursa o kişinin cennete girmesine vesile olur, O kişi cennete gider. Halbuki bu kişinin kendi ağabeyi e, Evet, şimdi ben okulduğunda şunu söyleyeceğim. Doğru mu hocam? Ben yani ölüden fayda görür diye demeyelim. Yani şöyle bir şey var. Tabii adam fakat adam dediği için takım emeller yapmıştı. Bundan dolayı fayda görür. Ee, hani Hızır -hı -hı Hı -hı Aleyhisselam'ın iki tane yetimin binasını doğrultması gibi. Diyor, bunların diyor babası, değil mi? Bunların babası diyor salih kimselerden de. Yani e, çocuklara e, hayır, hayır yaparken çocukların babasını referans gösteriyor, öne çıkartıyor ya e, hazır adesanın sahibi öldürücek değil mi diyor ki bu düğünde şerid bir kimse olacak. Ne olduktu? O işlerin olur ama babası iyi kimselerdi ya yani, sahib kimselerdi. Yani ben demiyorum e, yani sofislere bir kafas mı hak etti yani ben demiyorum bilirim yani adam ölecek olasına tekrar dünyaya ne yapacak Müdahil olacak tasar e, tasarustahip olacak ben böyle bir şey demiyorum Fakat ben de ne işte, istedim şu yani kişi. Yavruca yani kendi elinin emeğinden değil, bir başkasının elinin emeğinden de, emeğinden de fayda görüyoruz. Ben yani hadis zaten e, ayetlerden buna Hocam, ne bu yani demek istediğim? Doğru, tamam. Aramızda bir muhalefet yoktur. Ben yavruca yani okeydım, e, hadisinin sanatına dağarsanız. Hocam, biz ondan sonra bu uydunmamıdır? E, i̇şte sahih midir? Bir haber veredim, beni servidim. Ben bu haddesi çoktan ben araştırıyordum. Ya ben çok araştırdım, kaynağını bulamadım. Yani bir kaynak vermişlerim ama araştırmayla bulamıyorum. Ya. Sizin muhakkak bilmeniz daha şeyiniz e, güzel istatik, aşımlınız gelişti. İnşallah bunu daha gelişti. İndiniz de bunu istediniz inşallah. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ben iki eve deyim. Niye şimdi müsaade olasın? Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, ben Musa'a inşallah size vereceğim Miki. Ee, ancak tamam ben kardeşin ben söylemek istediklerini anladım. Ancak yani Allah Subhanahu ve teala kimi hangi sebeple razı olur, hangi sebeple cennetine koyar. Mesela biliyorsunuz Allah Resulü ve selam haber veriyor. Bizden önceki ümmetlerde bir kadın, bir kadın ve fahişe bir kadın. Ee, sırf bir köpeğe su verdiği için Allah onu cennetine koydu veya bıtaka hadisi yani biz bundaki hikmetleri bilemeyiz Allah Azza ve Celle dilediğini yapandır. Biz fert olarak toplum olarak birbirimize faydamız olur yani hem şer'i manada faydamız var hem kevni manada faydamız var yani kömürcünün kömür satması bana faydası var yani ben nereden gidip hangi ocaktan kömür çıkartayım mesela Yani yani bu anlamda bu faydalar tamam doğrudur ancak Bizim burada itiraz ettiğimiz husus, ölünün yaşayan kimseye faydasıdır. Örnek veriyorum, kişinin kalbi durumunu bilmeyiz. Allahü Vüsefat Vesselam'in demin, Allah'a hiç şirk koşmayan 40 kişi cenaze namazına katılırsa diyor, Allah Azza Ve Celle onların şefaatini kabul eder. Ancak bu kişinin kalbi durumunu biz bilmemekteyiz. Yani bu müjdeden ümitlenir, böyle kimselerin cenazemize katılmasını ister ve biz de katılmak isteriz. Dolayısıyla orada Uhud Dağı kadar, en küçük Uhud Dağı kadar olan bir ecirden bahsediliyor. İnşallah bir söz konusu geçen, yani hadis gibi görünen, e, bahsettiğiniz şeye inşallah bakacağız. E, ben yani bununla ilgili gerçekten ciddi araştırmalarım vardı. Yani Kitab-ı Ruhu ben çok ciddi işledim. Hatta ondan e, onunla bir çelişki gördüğüm yerde başka kitaplara müracaat ettim. Ancak bu söylediğinizi yani... E, Dediğim gibi şaz olan başka bir haber, yani buna benzer başka bir haber de görmedim. İlk defa işittim. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bu sohbeti böylelikle katkıda bulunmuş oldunuz. Allah'a emanet olun. Geceniz hayır olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Söylediyle İbrahim kardeşinin söylediği arasında ee, büyük bir fark yok. Elisünnetin itikadı aslında şu şekilde. Geçenlerde Ebuzer Kocanın bir e, şefat bir dersi vardı. Birinci ders. İki ders yapıldı. Birinci derste e, bu konuyla ilgili şöyle bir ayrıntı var. ile diğer müminlerin şefaatinden daha üst derecede yani makamları dereceleri daha üst derecede olan kişilerin şefaatiyle de derecelerinin yükseltilmesi, ahirette onlara o kişileri şefaat ederek derecelerinin yükseltilmesi diyor orada. E, ahdin, yani benim diyor, yardımım zalimlere erişmez diyor. Yani orada istisna yapıyor. Resulullah salallahu aleyhi ve sellem zalim olmadığı için ona duası erişmiştir. Ben işte İbrahim'in duasının bereketi değil. İsa aleyhisselamın gücresi. Hadisi buna denir. Daha başka şeyler de var. Ölmüşlerin e, e, sonra gelecek İmamların esililere dua etmesi, bu duaların kabul edilmesi geçerlidir, olabilir yani. Bunlarda hiçbir mazur yok. E, Yaşayan kişiler, müminlerin ölülerine ve dirilerine dua etmeleri Kur'an'da var zaten. Allahumma hafizli velham, Allahumma rabbena, aatinafid dünya hasanete bu tilahride hasan ve kane azab edenler. rabbena, kirli veli vale diye verir mübünle yömiyekumul islam. Bu, bu ayetleri de görüldüğü gibi mümin olarak ölen, olarak ölen kadınlara, erkeklere yaşlı kişiler dua ediyorlar. Onların duaları sebebiyle imanlı ölmeleri şartıyla mümin dediğimize göre imanlı kişiler olduğu belli. Bunların günahlarının silinmesi, yerine e, sevap yazılması, seyahatlarının silinip hasenat haline çevrilmeleri, bunlar, e, bunlar var bunlara hiçbir itirazımız yok cenazesinde 40 tane tevhid bulunması da aslında kendi amel edin. Yani. Değil mi yani? tanımayan, bilinmeyen bir yerde yaşayan birisiyle etrafında Müslümanlara diyalog kuran, onlarla beraber namaz kılan, tevhide davet eden, Allah ve Resulü yolunda çalışan kişiler, kişilerin birbirleri ellerine şahitlik yapmaları, aslında yine o kişinin kendi amel olmuş oluyor. Tabi, mutlaka sağ sağ olan kişilerin